İman etti. Çocuklarımız da bizi gördüler, eğitim verdik, onlar da iman ettiler. Ama biz ev diye bir yapının içinde topluca yaşıyoruz. Tıpkı evde beş kişi, sekiz kişi yaşarken bir tanemiz gribe bulaşsa, onun gribi bize sirayet ettiği gibi, imanı zayıflatan, salih amelleri azaltan hastalıklardan biri de evimizdeki fertlerden birisine bulaştığında o ya sirayet eder ya huzursuzluğu bizi huzursuz eder. Bu sebeple hastalık birimize bulaşınca evimiz rahatsız olmasın diye evimizi koruma altına aldığımız gibi imanımız, ibadetimiz, salih amelimiz bakımından da evimizin koruma altında olması lazım ki biz kelime-i tevhid insanları olarak cennete giden yolumuzda aksamalarla karşılaşmayalım. Bunun için mü'min Ev planımızda özellikle Allah'ın razı olacağı işleri yoğun olarak yapmayı, Allah'ın razı olmayacağı işlerden de külliyen uzak durmayı tercih edeceğiz. Mantığımız bu olacak. Değerli kardeşlerim, evimizde böyle bir atmosfer, Böyle bir güzellik yani mümin ev olma yani fertlerin her birini kuşatan o tatlı hava o güzel manzara olmasını sağlayan değerlerden ve salih amellerden birisi o evde Allah yolunda harcama şuuru olmasıdır. Tıpkı Mutfak masraflarımızı gidip bakkala, markete para vererek, harcayarak getirip mutfağın dolabını dolduruyoruz da mutfağımız doluyor. Eskiyen eşyamızı mobilyacıdan değiştiriyoruz gibi yani harcama kalemlerimiz var bizim. Mutfak var, temizlik var, oturma kalkma var. Elbise var, çocukların ayakkabısı var. Var, bir sürü harcama Kira var, elektrik var, su var. Mümin ev diyeceksek evimiz için, içindekiler mümin zaten elhamdülillah. Ev kalitesine taşıyacağız şimdi. Mümin ev diyeceksek, o evin harcama kalemleri arasında rutinleşmiş Allah yolunda harcama diye bir kalem olacak. Bu ne kadar olacak? 10 kuruştan 10 trilyona kadar ne kadar olursa. 10 kuruş lira demedim. Neye göre belirleyeceğiz bunu? İki şeye göre. İmkanlarımız ve yüreğimiz. İmkanlar ve yürek. Bu iki şeyin ortalamasını bulacağız. Allah yolunda harcama yapacağız. Allah yolunda harcama yaparsak bir kere malımızı temizleriz. Mümin evimize isabet edecek muhtemel belaları savarız. Ve evimizi bereketlendiririz. Bir de biliriz ki kıyamet günü herkes... Allah yolunda yaptığı harcamanın gölgesinde kalacak. On kuruş veren on kuruşluk bir gölgede kalacak. On lira veren daha büyük bir gölgede kalacak. On bin veren koca bir bulutun altında gölgelenecek mahşerde. Elbette. O on kuruş ...imkanlarıma göre... ...birisinin on bin kuruşundan... ...daha fazla olabilir. Yüz bininden de fazla olabilir. Ekmeğimden... ...kırpıp verecek kadar... ...darda olan birisi olurum. Ekmek deyince... ...ne gerek var... ...pasta ile idare et diyecek bir durumda olurum. O dengeyi... ...yani ne imkanım var... Yüreğimdeki sevda ne kadar? Bunu Allah tartar tar kimse şüphe etmesin. Hiç kimse şüphe etmesin. Allah yolunda harcama yapmak. Dört şey kazandırır. Malımızı temizler bir defa. Belaları savar. Bereket getirir. Kıyamet günü güneşin insanların kafasına bir mızrak kadar yaklaştığı günde Şemsiyem olur? Ne kadar büyük şemsiye istiyorsan o zaman, ona göre. Zekatı mı konuşuyoruz? Hayır. Sadakayı, fıtrayı mı konuşuyoruz? Hayır. Onlar görevimiz zaten. Onları yapmayınca, nasıl bir mümin evde olduk ki biz? Fazladan, borcum yok, mecbur değilim, onu konuşuyoruz. Peki, hiç imkanımız yok. Böyle bir şey olmaz. Hiç olmaz. Vallahi olmaz. Vallahi olmaz. Hiç imkan yok, bir şey yok. Olmaz. Şeytana teslim olmayalım. Paran olmayabilir. İhtiyar bir kadının, Evini temizlemeye yardım etmeye gidersin. Allah yolunda paranı harcıyordun, bedenini harcıyorsun. Ona da takatim yok. Namaz kılmıyor musun? Kılıyorsun. Namazdan sonra ellerini açıp dua etmiyor musun? Ediyorsun. Hastalara dua et. Belki senin duanla hastayı iyi olacak. Herkesin Allah yolunda yapabileceği işler. Vardır. Kesinlikle vardır. Benim yapacak bir şeyim yok sözü bir cinayettir. Bu cinayet senin cennete giden yolunda işlenmiştir. Şemsiyeni deliyorsun dikkat et. Kıyamet günü şemsiyen olacak şey deliyorsun. Onun için Allah yolunda harcanan bir ev olmak... Harcama yapılan manasında söylüyorum. Bir ev olmak mümin ev planının ciddi bir parçasıdır. Eşler bunu bir görev bilmeli. Allah yolunda harcama. Mesela ay sonunda hanım kocasına sormalı. Bu ay Allah'ın hakkını unutmadık değil mi? E yahu, bu ay çok sıkıştık, ettik fazla geldi, artıramadım dedi. Tamam, önümüzdeki ay soframıza zeytin, peynir, reçel koyuyorduk. Reçeli kaldırdım ben ev hanımı olarak. Reçel parasıyla sen bir infak yap. Allah razı olsun be abla, Allah senden razı olsun. Hem sen vermiş oldun, hem eşin verince o da kazanmış oldu. Yani bir kere vermekti bu, iki oldu yahu. Ne büyük Allah'ımız var bizim, elhamdülillah. Ve bir ay eve reçel almadık diyelim. Yani böyle bir durum çok nadirdir ama hadi öyle oldu diyelim. Bir ay eve reçel almadık. Öbür ay çocuklarımız daha zevkli reçel yiyecekler. Ve bereket gelecek evimize Allah'ın izniyle. Yani demek istiyorum ki değerli kardeşlerim, Allah yolunda harcama yapmak, infak etmek, böyle çok zenginlerin, lüks imkanları olanların yapacağı iştir. Benim işim değildir diye inanırsak, şeytana kolumuzu kaptırırız, o 5-10 sene sonra bedenimizle çeker bizi. Maazallah ateşe sürükler. Herkese Allah takatı kadar, imkanı kadar fırsat verir. Ama bunu isteyen biz olacağız. Peki, Allah yolunda harcama yapacağım. Ne yapabilirim? Hemen akla ne geliyor? Çevremde, özellikle de akrabalarımda, muhtaç olanın ihtiyacını gidermeye çalışacağım. Yani mesela filanca akrabam çok fazla tedavi masrafı çıktı onlara. Bu ay kirayı ödemekte zorlanıyorlar. 500 lira kira verecekler. E biz onu veremeyiz. 50 lirasını veririm. O da bir kişiden daha 50 lira alır. 5 kişiden 20 lira alır derken yani bir, benim 50 liram onun kirasını karşılamıyor olabilir. Onda birine tekabül ediyor çünkü. Ama ona bir moral olur, gerisi gelecek herhalde diye düşünür. O gece ağlamaz hiç olmasın. Yani çevremdeki muhtaçlara harcamak bir. 2 yemek yedirebilirim. Evet, herkes yiyecek bir şey buluyor. Ama eften püften şeyleri yiyorlar. Çocuklar zavallı yani sıcak yemek bile bulmuyorlardır. Güzel bir yemek yapıp evime çağırabilirim. Onların evine tencereyle götürebilirim. Yedirmek de Allah yolunda harcamak çeşididir. Mahallemizdeki camiye, medreseye yapılırken, devam ederken katkı sağlayabilirim. Allah yolunda harcama çeşitleri. Su temin edebilirim. En büyük sadaka çeşidi Afrika'da bir yerde olabilir. Yani içme suyu açısından temiz su bulma sorunu çeken, hasta olduğu için şehir şebekesinden su içmemesi gereken ama parayla su alma imkanı da olmayan birisine bir kasa pet şişeyle su götürüp, bu ki su ihtiyacınızı buyurun için diyebilirim. Sonra da ben onu Havzı Kevser'den İçerim Allah'ın izniyle. Veya yetim çocuğa destek olabilirim. Yetim çocuğa destek olmak, yani onun hayatını tekefül etmek, yani ben senin büyüyünceye kadar bütün masraflarını karşılayacağım demektir. Ona imkanı olan ne güzel. Ama ona imkanım yok da, e hiç olmasın ben senin okul masrafını vereyim diyebilirim. Hiç olmasın hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey yapamayan. Yani bu çocuğun iki ayda bir berbere gidip tıraş olması gerekiyor, üstü başı dağılmış. Ben onu berbere götüreyim diyebilir. Berber olan bir Müslüman da kapısına yazabilir. Yetim olan çocukları ücretsiz tıraş ediyorum diye. Günde zaten kaç yüz yetim var ki o sokakta? Bilemedin. üç tane, beş tane o mahallede yetim vardır. 10 dakika her birini ayda bir ayırsa onun sadakası olur. Yani illa para vermek gerekmiyor. Veyahut da yetim çocuğun yani deterjan masrafını ben vereyim, sabun parasını ben vereyim. Hepimiz birer lokmasını alsak koca bir sofra kurarız bu yetim için. Allahu Teala da böyle görmek murad etmiş bizi. Veya yetim talebelere, yetim olmayan ilim talebelerine Destek olabiliriz. Elbette burada yani tıp fakültesinde okuduğu için 6-7 vakıftan burs alan memur gibi maaş alarak okuyanı kastetmiyoruz talebe dediğimizde. Özellikle kimsenin ilgilenmediği medrese okuyor diye bir kenarda bırakılmış talebeleri ona buna muhtaç etmemek için oturup biz bir destekte bulunabiliriz. Yani Allah yolunda harcamak Allah'a vermek demektir kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim, Allah'a borç veren kim sizden? diyor. Ben zellezi yukrılullaha karban hesenen. Kim sizden Allah'a güzel bir borç vermek ister? Ya Allah borcu ne edecek? Yani sen Allah yolunda fukaraya, muhtaçlara ver. Allah onu senden borç aldı sayıyor. Allah borç aldı sayıyor. Cennette karşılığını sana verecek kat kat. Bir vereceksin, yedi yüz verecek sana Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim, çok önemli bir nokta daha, sadakayı cariye olan şeyleri tercih edelim. Sadakayı cariye ne demek? Akar sadaka demek. Akar sadaka. İyi anlaşılsın diye örneklendireyim. Ben birisine bir kova su verdim. Sadaka mı bu sadaka. Hayır mı hayır. Sebabı Allah bilir ne kadar. Bir de götürüp kapısının önüne çeşme yaptım. Çeşmeyi de işte bir suya bağladım. 24 saat akıyor. Bir kova suyla kapının önüne getirilmiş çeşme aynı mı yok canım biri akar. 24 saat akıyor. Akar sadaka bu demek. Sadakayı cariyenin tercümesi. Akar sadaka. Mesela bir çocuğa elbise verdim. Sadaka mı? Billahi sadaka hem de mübarek bir sadaka. Peki aynı çocuğa yetim kimsesi yok, annesinin üzerine tapulayıp bir ev alsaydım o sadakayı cariye olacaktı. O ev 50 sene, 100 sene, 500 sene devam edecek benim mezarıma sadaka gelecekti. Süreklilik gösteren sadakalar demek. Peki ben süreklilik gösteren sadakaya gücüm nasıl yetecek ki? Bir dakika. Koca fabrikanın bilmem kaç binde bir hissesini borsadan satın alıyor insanlar. Fabrika senin mi diyorsun? Ne alakası var? Zaten bunun yüzde 51'i sahiplerin elinde, yüzde 49'sunu borsaya atıyorlar. O yüzde kırk dokuzun da binde biri bende zaten. Yani suyunun suyunun suyunun suyu bende. Ama geçimine yetiyor senin. Kazanıyorsun ondan. Borsada dönüp duruyor. Sadakayı cariye cami yaptırmaktır. E ben cami nasıl yaptıracağım? Camiye bir tuğla alırsın. Fabrikanın hissesi alınınca, şirketin hissesi alınınca Nasıl kazanıyordun? Camiden hisse al. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Kim bir güvercin girecek kadar, güvercin, girecek kadar mescit yaptırırsa cami, Allah ona cennette onu yaptırır, bir köşk olarak yaptırır. E ya Resulallah, bir tuğla nedir ki? Güvercin dediğin şey bir tuğla. Küçücük bir tuğla. Hatta tuğladan da küçük güvercin yuvası. O mescit olur mu hiç? Git hisse senedi al diyor. Tamam camide bir milyon tuğla var belki. Sen bir tanesini aldın. Melekler onu bu camide hissesi var diye kaydettiler. Cami borsasına girmiş oldun. Kardeşlerim, anlıyoruz ki aslında Allah'ın rızasını kazanmak zor değil yahu. Evlerimizin Allah için harcayan ev olması zor değil ya. Yani. Şeytan bunu zorlaştırıyor, zor olduğuna bizi inandırıyor, kanıyoruz. Onun için diyoruz ki, bugünden itibaren evlerimizi Allah yolunda harcama yapan eve dönüştürüyoruz. Bunun da alternatifleri çok, yeter ki sen iste. Rabbim hepimize sadaka-i yapabildiğimiz, güvercin girecek kadar, küçücük camiler de olsa, camiler yapabildiğimiz, hayır ve infaklar yapabildiğimiz, yuvaların sahibi olmayı, bu eğitimi de çocuklarımıza aşılamayı bize kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.